7. sohbet sabır Bu konuşma Hicretin 545. yılında Şevval ayının 17. pazar günü dergaha yapılmıştır. Allah'ım senin salat selamın Muhammed aleyhissalama ve onun soyun olsun. Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma Bize lütufları bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et Ey ahali Sabrediniz metin olunuz Zira dünya hayatının tamamı Afetlerle musibetlerden ibarettir Afetlerle musibetlerden hali olan bu hayattan başkasıdır. Hiçbir nimet yoktur ki onun yanı sıra mutlaka bir ukubet ceza bulunmasın. Hiçbir meserret sevinç yoktur ki muhakkak onunla birlikte bir tasa bulunmasın. Hiçbir genişlik yoktur ki onun beraberinde mutlaka bir darlık mevcut olmasın. Dünyayı hayatınıza verin, meşru, helalinden olmak şartıyla ondan nasibinizi alın. Meşruiyet, yani yapılan işin şeriata uyması ve helalinden olması, dünya nimetlerine nailiyet hususunda tek yol ve tek ilaçtır. Ey o. Müritlik mertebesinde bulunduğun müddetçe kısmetindeki rızıkları, şeriat, meşruluk eliyle al. Kazançlarının meşru ve helal olup olmadığını şeriat hükümleri ile karşılaştır. Helal olduğu takdirde al. Has kişiler ve sıddıklar mertebesine erdiğin zaman kısmetlerini manevi emrin eliyle al. Rabbine kavuşanlar ve yakın olanlar derecesine ulaştığın zaman ise İzzet ve Celal sahibi Allah'ın fiili emriyle al. Bu mertebede kısmetlerin sana doğru sevk edilir. Amir sana emreder, seni nehyeder, fiilde sende hareket eder. Müslüman topluluklar üç sınıf halindedir. Bir avam tabakası, iki seçkinler, havas, üç seçkinlerin de seçkinleri hasül has. Avam tabakası zahiren şerata yapışan müttaki Müslümanlardır. Bunlar şeriatın zahiri akamına yapışırlar, ondan asla ayrılmazlar. İzzet ve celal sahibi Allah'ın şu kavli ile amel ederler. Allah'ın resulü size neyi emrettiyse onu tutun, neyi de menettiyse ondan da sakının. Haş Suresi 7. ayeti Kerimesi Avam tabakasından bir için bu durum hasul olur ve hem zahiren hem de batınen bununla amel ederse. O kişi münevver bir kalbe sahip olur ki artık eşyayı bu kalple görür. Şeriatın elinden bir şey aldığı zaman ise kalbi müstahni olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını talep eder. Zira onun ilhamı her şeye şamildir. İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Ona nefse hem kötülüğü hem de takvayı ilham etti. Şem Suresi 8. ayet kelimesi. Kerimesi Bu mertebedeki kişi Allah'tan korkar, takva sahibi olur ve izzet ve celal sahibi hakkın ilhamını bekler. Bunun alameti dinin emirlerinin zahirine yapışmaktır. Bu da kişinin sahip olduğu mal, mülk ve varlığın kendisinin emeği ve alın teri ile helalinden kazanılmış olması neticesini verir. Daha sonra bu kişi kalbinin nurlanmasını bekler ve bu durumda kendi katındakine nazar eyler. Bütün bunlar o kişinin kalbi dünyadan ve insanlardan sıyrılıp yine dünyanın hayat köylerini kat ederek ve deryalarını geçerek imanının ve tevhidinin kuvvetlendiği sırada şeriatın bütün hükümleri ile amel etmesinden sonra meydana gelir. İşte bu anda şafak atar, sabah olur, iman nuru gelir. İzzet ve celal sahibi Rabbine yakın olmasının nuru zuhur eder. Amel nuru, sabun nuru, teenni ve sükunet nuru zuhur eder. Fakat bütün bu semereler, şeriat hükümlerinin tamamen ve bir hakkın edasından sonra ve bu hükümlere uymuş olmanın bereketine hasıl olur. Seçkinlerin de seçkinleri olan abdallara gelince, bunlar her fiil ve hareketlerinde önce şeriatın o husustaki hükmünü talep ederler. Daha sonra da izzet ve celal sahibi Allah'ın emrine, Fiiline, harekete geçirmesine ve ilhamına bakarlar Saydığımız bu üç sınıf insanın yollarının haricindeki yollar Helak içinde helaktır Maraz içinde marazdır Haram içinde haramdır Dinin temelinde bir ağrıdır Kalbinde bir musibettir Bedeninde bir hastalıktır Ey ahali, İzzet ve celal sahibi Allah'ın sizdeki tasarrufları, neler yapacağınızı ve nasıl ameller işleyeceğinizi size göstermek içindir. Acaba imanınızda sabit koluyor, sıkıntılar karşısında sebat gösteriyor musunuz yoksa hemen dönüveriyor ve dağılıveriyor musunuz? Acaba daima hakkı tasdik noktasında mı bulunuyor yoksa tekzip mi ediyorsunuz? Kadere rıza göstermeyenle arkadaşlık olunmaz. Ona muvaffakat edilmez. Başa gelen kazalara razı olmayandan razı olunmaz. Vermeyene verilmez. Gezmeyen bineğe binemez. Ey cahil! Sen dilediğini tahir etmek, tebliğ etmek, değiştirmek istiyorsun. Sen ikinci bir ilah mısın ki, İzzet ve celal sahibi Allah'ın sana uymasını istiyorsun. Bu kuruntu hakikatin tam tersidir. Allah sana değil, sen Allah'a uyacaksın. Bu kuruntunun aksini düşündüğün, yani Allah'ın sana değil, senin Allah'a uyman gerektiğini kabul ettiğin an, doğru yolu bulmuş olursun. Eğer kaderler olmasaydı, yalancı iddiaları bilemezdin. Tecrübeler esnasında Cevherler ortaya çıkar Nasıl ki nefs, izzet ve celal sahibi hakka karşı çıkıyor Onu dinlemiyorsa Aynen bunun gibi Sen de nefsine karşı çık Sen de nefsini dinleme Nefsine karşı çıktığın Onu dinlememe iradesine sahip olduğun zaman Hak olmayan hususlarda Başkalarını dinlememeye de muktedir olabilirsin. Dinin men ettiği kötülükleri ancak imanının kuvvet derecesi nispetinde, imanının kuvveti derecesinde, imanın kuvvet derecesi nispetinde bertaraf edebilir, önleyebilirsin. İmanın zayıf olması halinde ise dinin men ettiği kötülüklere, Mani olamamanın aczı içinde Köşende oturursun İmanın ayakları Cin ve insan şeytanlarıyla Karşılaşınca Sabit kalıp sarsılmayan Ayaklardır Yine imanın ayakları Belalarla afetler karşısında Sabit kalan Ayaklardır Senin imanının ayaklarında Sebat yok Öyleyse Müminlik iddiasında bulunma. Allah'tan başka ne varsa Hepsini kalbinden çıkar at Yalnız yaratanı sev Kalbinde yalnızca Bütün kainatın yaratınına Yer kalsın Eğer o Senin kalbinden çıkarıp Attığın şeylerden Birini sana sevdirmeyi dilerse Bu olur ve sen o şeyden mahfuz kalırsın. Zira hiç şüphe yok ki Sevdiren odur. Sen değilsin. İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır. Bana sizin şu dünyanızdan Üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve Göz bebeğim Namaza dikildi Namazla mesrur kılındı Bunlar Önceleri sevilmezken Sonraları Resulullah'a Allah tarafından Sevdirilmiştir Sen de kalbini masivadan Allah'ın gayri şeylerden Temizle ve arıt Ta ki o Bunlardan dilediklerini Sana sevdirsin